قد سمع الله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 وَإِنَّ جُمْلَةَ يَقُونُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا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 Buna imkan bulamayan kimse, hanımıyla temas etmeden önce ardarda iki ay oruç tutar. Buna da gücü yetmeyen, altmış fakiri doyurur. Bu hafifletme, Allah'a ve Rasulüne inanmanızdan dolayıdır. Bunlar Allah'ın hükümleridir. Kafirler için acı bir azap vardır. <gülüyor> شان رين متتام عيني من قبل ان يتما نسى فمن يستوقع ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود Allah'a ve Resulüne karşı gelenler, kendilerinden öncekilerin alçaltıldığı gibi alçaltılacaklardır. Biz apaçık ayetler indirmişizdir. Kafirler için küçük düşürücü bir azap vardır. 我 có O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah onları bir bir saymıştır. Onlarsa unutmuşlardır. Allah her şeye şahittir.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 Salam tara Bizi konuşmaktan men edildikten sonra Yine o yasaklananı yapmaya kalkışarak Günah, düşmanlık ve peygambere karşı gelmek hususunda Gizlice konuşanları görmedin mi? Onlar sana geldikleri zaman Seni Allah'ın selamladığı bir şekilde selamlıyorlar Kendi içlerinden de Bu söylediklerimiz yüzünden Allah'ın bizi azap etmesi gerekmez miydi derler Cehennem onlara yeter. Oraya gireceklerdir. Ne kötü dönüş yeridir orası.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 يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس ففسحوا يفسح الله لكم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يُرْفَعْ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 119. فإذ لم تفعلوا وتاب عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir topluluğu dost edinenleri görmedin mi? Onlar ne sizdendirler ne de onlardan. Bilerek yalan yere yemin ediyorlar. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله Allah onlara çetin bir azap hazırlamıştır. Gerçekten onların yaptıkları şey çok kötüdür. اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَد۪يدًا اَعَدَّ اللّٰهُ Onlar yeminlerini kalkan yapıp Allah'ın yolundan alıkoydular. Bu yüzden onlara küçük düşürücü bir azap vardır. İttehâfû <gülüyor> Onların malları da, oğulları da Allah'a karşı kendilerine bir fayda vermez. Onlar cehennem ehlidirler. Orada ebedi kalacaklardır. Lentubniye <Gülüyor> O gün Allah onların hepsini yeniden diriltecek, onlar da dünyada size yemin ettikleri gibi ona yemin edeceklerdir. Kendilerinin bir şey üzerinde olduklarını sanırlar. İyi bilin ki onlar gerçekten yalancıdırlar. يَوْمَيَذَ <Gülüyor> يَقُولُنَ لَهُمْ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ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 Ula Allah'a ve peygamberine düşman olanlar işte onlar en aşağıların arasında durlar. İ. <gülüyor> Allah, elbette ben ve elçilerim galip geleceğiz diye yazmıştır. Şüphesiz Allah güçlüdür, galiptir. <Gülüyor>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 Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ı tesbih etmektedir. O üstündür, hikmet sahibidir. Bismillahirrahmanirrahim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 Sürgünü yazmamış olsaydı elbette onları dünyada cezalandıracaktı. Ahirette de onlar için cehennem azabı vardır.'' Allah'a ve Peygamberine karşı gelmelerinden dolayıdır. Kim Allah'a karşı gelirse bilsin ki, Allah'ın cezalandırması çetindir. Herhangi birini kesmeniz veya olduğu gibi bırakmanız hep Allah'ın izniyledir ve onun yoldan çıkanları rezil etmesi içindir.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 What?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 Çünkü Allah'ın azabı çetindir. <gülüyor>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 Önceden Medine'yi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler, kendilerine göç edip gelenleri severler ve onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık hissetmezler. Kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir. وَالَّذِينَ تَفَوَّأُ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ يحبون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 feeding Münafıkların kitap ehlinden inkâr eden dostlarına ''Eğer siz yurdunuzdan çıkarılırsanız mutlaka biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin aleyhinizde kimseye asla uymayız. Eğer savaşa tutuşursanız mutlaka yardım ederiz dediklerini görmedin mi? Allah onların yalancı olduklarına şahitlik eder.'' ألم تر إلى لا نخطرون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 Son Onların içlerinde size karşı duydukları korku Allah'a olan korkularından daha şiddetlidir. Böyledir. Çünkü onlar anlamayan bir topluluktur. Ne antum fi minallah Onlar, müstahkem şehirlerde veya siperler arkasında bulunmaksızın sizinle toplu halde savaşamazlar. Kendi aralarındaki savaşlarıysa çetindir. Sen onları derli toplu sanırsın, halbuki kalpleri darmadağınıktır. Böyledir. Çünkü onlar, aklını kullanmayan bir topluluktur. La <gülüyor> 129. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى Kendilerinden az önce geçmiş ve yaptıklarının cezasını tatmış olanların durumu gibidir. Onlara acıklı bir azap vardır. <Gülüyor>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 tarqa <Sessizlik> la <Sessizlik> Nihayet ikisinin de sonu, içinde ebedi kalacakları ateş olacaktır. İşte bu zalimlerin cezasıdır. <gülüyor> Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve herkes yarına ne hazırladığına baksın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ya! Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir. O la takunu kelzina nasrallah fe Cehennem ehliyle cennet ehli bir olmaz. Cennet ehli isteklerine erişenlerdir. As <gülüyor>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 O, öyle Allah'tır ki, ondan başka Tanrı yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, esirgiyendir, Bağışlayandır. <Gülüyor>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 Oh Allah'a emanet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 129. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم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 Oysa onlar size gelen gerçeği inkar etmişlerdir. Rabbiniz Allah'a inandığınızdan dolayı peygamberi de sizi de yurdunuzdan çıkarıyorlar. Ben sizin saklı tuttuğunuzu da açığa vurduğunuzu da en iyi bilenim. Sizden kim bunu yaparsa doğru yoldan sapmış olur. Bismillahirrahmanirrahim yeah كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم يخرجون الرسول وإياكم siunaay gi Bion <Sessizlik> Şyet onlar sizi ele geçirirlerse size düşman kesilecekler size ellerini ve dillerini kötülükle uzatacaklardır. Zaten inkar edi vermenizi istemektedirler. <Sessizlik> 放苏 கு miku Kıyamet günü yakınlarınız ve çocuklarınız size fayda vermezler. Çünkü Allah aranızı ayırır. Allah yaptıklarınızı görendir. <Gülüyor>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 Allah'tan sana gelecek herhangi bir şeyi önlemeye gücüm yetmez demişti. Rabbimiz, ancak sana dayandık, sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır. Kud ikanet lekum o oh. Kefanabikum, vb. Bine nam ve A Tanto... رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ Rabbimiz, bizi inkar edenler için deneme konusu kılma. Bizi bağışla ey Rabbimiz. Yegane galip ve hikmet sahibi ancak sensin. <Sessizlik>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 وَمَنْ الله هو الحميد. Olur ki Allah sizinle düşman olduklarınız arasında yakın bir dostluk meydana getirir. Allah gücü yetendir. Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir. عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُم وَبَيْنَ النَّاسِ نَدِيًا تَمِمُّ مِنْهُمْ مَوَدًّا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 لا ين Allah yalnız sizinle din uğrunda savaşanları sizi yurtlarınızdan çıkaranları ve çıkarılmanız için onlara yardım edenleri dost edinmenizi yasaklar. Kim onlarla dost olursa, işte zalimler onlardır. <gülüyor>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 Mehirlerini kendilerine verdiğiniz zaman onlarla evlenmenizde size bir günah yoktur. Kafir kadınları nikahınızda tutmayın. Sarf ettiğinizi isteyin. Onlar da sarf ettiklerini istesinler. Allah'ın hükmü budur. Aranızda o hükmeder. Allah bilendir, hikmet sahibidir. Ya, Eşlerinizden biri sizi bırakıp kafirlere kaçar. Siz de galip gelirseniz eşleri gitmiş olanlara harcadıkları kadar verin. İnandığınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Ey Peygamber! inanmış kadınlar, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek, iyi iş işlemekte sana karşı gelmemek hususunda sana biat etmeye geldikleri zaman, biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok esirgiyendir. Ya <Gülüyor> eyyühen لا يسرقون ولا edenler. Kendilerine Allah'ın gazap ettiği bir kavmi dost edinmeyin. Zira onlar kafirlerin kabirlerdekilerden ümit kestikleri gibi ahiretten ümit kesmişlerdir. Ya لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصر Saf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, göklerde ve yerdekilerin hepsi Allah'ı tesbih eder. O üstündür, hikmet sahibidir.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 Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Ya <Gülüyor> la Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük bir nefretle karşılanır. KABURA MEKTEN EN Allah kendi yolunda kenetlenmiş bir yapı gibi saf bağlayarak savaşanları sever. <gülüyor>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 وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تؤذون لي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إليكم فَلَمْ Allah'u la Hatırla ki Meryem oğlu İsa Ey İsrail oğulları! Ben size Allah'ın elçisiyim. Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi de müjdeleyici olarak geldim demişti. Fakat o kendilerine açık deliller getirince, bu apaçık bir büyüdür dediler. <gülüyor> أصدق لما بين ما يدين من التوراة وبشّر برسول يأتي من بعد سمو أحمد. <Gülüyor> İslam'a çağrıldığı halde, Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Allah, zalimler topluluğunu doğru yola erdirmez. <gülüyor>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 Ey iman edenler! Sizi acı bir azaptan kurtaracak ticareti size göstereyim mi? Ya! Yeah.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 İşte bu takdirde O, sizin günahlarınızı bağışlar, sizi zemininden ırmaklar akan cennetlere, Adn cennetlerindeki güzel meskenlere koyar. İşte en büyük kurtuluş budur. Ya fillekum zunubekum Seveceğiniz başka bir şey daha var. Allah'tan yardım ve yakın bir fetih. Müminleri müjdele. <gülüyor> Ey iman edenler Allah'ın yardımcıları olun Nitekim Meryem oğlu İsa havarilere Allah'a benim yardımcılarım kimdir demişti Havariler de Allah yardımcıları biziz demişlerdi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 Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Göklerde ve yerde olanların hepsi, mülkün sahibi, eksiklikten münezzeh, aziz ve hakim olan Allah'ı tesbih eder. Bismillahirrahmanirrahim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 Minlerden henüz kendilerine katılmamış bulunan diğer insanlara da göndermiştir. O azizdir, hakimdir. <gülüyor> Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Ve alikan fa'lullu lladî Tevrat'la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu ciltlerce kitap taşıyan merkebin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlamış olan kavmin durumu ne kötüdür. Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. Ben sana... مثل <تصفيق> القوم deki ey yahudiler bütün insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız bunda da samimiyseniz hadi ölümü temenni edin Ulyan. Ama onlar önceden yaptıklarından dolayı ölümü asla temenni etmezler. Allah zalimleri çok iyi bilir. <Gülüyor> De ki, sizin kendisinden kaçtığınız ölüm muhakkak sizi bulacaktır. Sonra da görüleni ve görülmeyeni bilen Allah'a döndürüleceksiniz de O size bütün yaptıklarınızı haber verecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığı zaman hemen Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilmiş olsanız elbette bu sizin için daha hayırlıdır. Ya! Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan isteyin. Allah'ı çok zikredin. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. Altyazı <gülüyor>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 Allah münafıkların kesinlikle yalancı olduklarını bilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim İzâ câekel münafikûne qânûneşhedû innekâne râhîm 118. رسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يعلم Yeminlerini kalkan yapıp Allah yolundan yan çizdiler. Gerçekten onların yaptıkları ne kötüdür. İttekadu eymanahum cünneten fasaddu an Bunun sebebi onların önce iman edip sonra inkar etmeleridir. Bu yüzden kalpleri mühürlenmiştir. Artık onlar hiç anlamazlar. <gülüyor> Onları gördüğün zaman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 وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُجِيبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ 117. يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو قاتلهم Onlara gelin Allah'ın peygamberi sizin için mağfiret dilesin denildiği zaman başlarını çevirirler ve sen onların büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını görürsün. O. <gülüyor> Onlara mağfiret dilesen de, dilemesen de birdir. Allah onları kesinlikle bağışlamayacaktır. Çünkü Allah, Yoldan çıkmış topluluğu doğru yola iletmez. Seva'un aleyhim estegferte lehum emlem testegfir lehum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 119. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزاء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 Ve lillahi'l izzetu ve resulihî ve lil ve Ey iman edenler Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanlardır. Yeah! Herhangi birinize ölüm gelip de Rabbim beni yakın bir süreye kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam demesinden önce size verdiğimiz rızıktan harcayın. <Gülüyor> Allah, eceli geldiğinde hiç kimseyi ertelemez. Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. Allah, <gülüyor> eceli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 يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له المجتمع Sizi yaratan O'dur. Böyleyken kiminiz kafir, kiminiz mü'mindir. Allah yaptıklarınızı görendir. <gülüyor> Gökleri ve yeri yerli yerince yarattı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş ancak onadır. KALAKAS VEL ARDA Göklerde ve yerde olanları bilir. Gizlediklerinizi ve açığa vurduklarınızı da bilir. Allah kalplerde olanı bilendir. Ya Daha önce inkar edenlerin haberi size ulaşmadı mı? İşte onlar yaptıklarının cezasını taktılar. Onlar için acı bir azap da vardır. أَلَمْ يَأْتِكُنَّ بَعُنَّذ۪ينَ كَفَرُونَ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 ve edenler Kesinlikle diriltilmeyeceklerini ileri sürdüler. De ki, hayır, Rabbime and olsun ki mutlaka diriltileceksiniz. Sonra yaptıklarınız size haber verilecektir. Bu Allah'a göre kolaydır. Zâmellezîne <gülüyor> قل بلا ربي لتبع ثم بما عملتم. Onun için Allah'a, peygamberine ve indirdiğimiz o nura inanın. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Mahşer vaktinde sizi toplayacağı gün, işte o zarar günüdür. Kim Allah'a inanır ve yararlı iş yaparsa, Allah onun kötülüklerini örter, onu içinde ebedi kalacakları, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokar. İşte büyük kurtuluş budur. <gülüyor> 王美 Eden ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince işte onlar cehennem ehlidirler. Orada ebedi kalacaklardır. Ne kötü gidilecek yerdir orası. وَالَّذ۪ينَ <Sessizlik> كَفَرْ Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet isabet etmez. Kim Allah'a inanırsa Allah onun kalbini doğruya götürür. Allah her şeyi bilendir. Ben... Allah'a itaat edin. Peygamber'e de itaat edin. Yüz çevirirseniz bilin ki elçimize düşen apaçık bir duyurmadır. <Sessizlik> Allah! Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Müminler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler. Allah! İman edenler Eşlerinizden ve çocuklarınızdan Size düşman olanlar da vardır Onlardan sakının Ama affeder Kusurlarını başlarına kakmaz Kusurlarını örterseniz Bilin ki Allah çok bağışlayan Çok esirgiyendir Ye Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır. Büyük mükafat ise Allah'ın yanındadır. İnnemâ emvâlukum ve evlâdukum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 وَمَنْ نَفْسِهِ الْمُفْلِحُونَ Eğer Allah'a ödünç verirseniz, Allah onu sizin için kat kat artırır ve sizi bağışlar. Allah çok mükafat verendir, ceza vermekte acele etmeyendir. İttıqurullah, qarın hasaneyi, zayıf hulakum ve yoffilakum. <gülüyor> Allahu şakurun hali. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. Üstündür, hikmet sahibidir. Alimul gayb ve hakim. Talak suresi.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 Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa şüphesiz kendine zulmetmiş olur. Bilmezsin olur ki Allah bundan sonra bir durum ortaya çıkarı verir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya تلك حدود ما وَمَن يَتَعْدَى حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ وَلَمَنَفْسًا لَا تَدْرِي لَعَلَّهُ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 وأشهد ذوي Aman. kadınlarınız içinden adetten kesilmiş olanlarla adet görmeyenler hususunda tereddüt ederseniz onların bekleme süresi 3 aydır. Gebe olanların bekleme süresi ise yüklerini bırakmalarıdır. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona işinde bir kolaylık verir. <gülüyor> بَدَأَتْ تُرْ مِنَ فَلاَ سَتُحْشُرُونَ لَنَا إِلَّا İşte bu Allah'ın size indirdiği buyruğudur Kim Allah'tan korkarsa Allah onun kötülüklerini örter ve onun mükafatını artırır <gülüyor> Se. Onları gücünüz ölçüsünde oturduğunuz yerin bir bölümünde oturtun, onları sıkıştırıp kendilerine zarar vermeye kalkışmayın. Eğer hamileyseler doğum yapıncaya kadar nafakalarını verin sizin için çocuğu emzirirlerse, onlara ücretlerini verin. Aranızda uygun bir şekilde anlaşın. Eğer anlaşamazsanız, çocuğu başka bir kadın emzirecektir. <gülüyor> وإن كن أولات حلم İmkanı geniş olan nafakayı imkanlarına göre versin. Rızkı daralmış bulunan da Allah'ım kendisine verdiği kadarından nafaka ödesin. Allah hiç kimseyi verdiği imkandan fazlasıyla yükümlü kılmaz. Allah bir güçlükten sonra bir kolaylık yaratacaktır. Amen. Rabbinin ve O'nun elçilerinin emrinden uzaklaşıp azmış nice memleketler vardır ki, biz onları çetin bir hesaba çekmiş ve onları görülmemiş azaba çarptırmışızdır. وَكَاَيِّنْ <gülüyor> azabın şedîdâ fahasibnâ böylece onlar da Yaptıklarının karşılığını tatmışlar ve işlerinin sonu tam bir hüsran olmuştur. Allah onlara... Şiddetli bir azap hazırlamıştır. Ey inanan akıl sahipleri! Allah'tan korkun. Allah size gerçekten bir uyarıcı indirmiştir. Evet. İman edip salih ameller işleyenleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size Allah'ın apaçık ayetlerini okuyan bir peygamber göndermiştir. Kim Allah'a inanır ve faydalı iş yaparsa Allah onu altlarından ırmaklar akan içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar. Allah o kimse için gerçekten güzel bir rızık vermiştir. Ransun Allah, yedi kat göğü ve yerden bir o kadarını yaratandır. Ferman, bunlar arasından inip durmaktadır ki, böylece Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz. Allah'ın her şeye يتنزل الأمر بينهم Tahrim Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey peygamber eşlerinin rızasını gözeterek Allah'ın sana helal kıldığı şeyi ne için kendine haram ediyorsun Allah çok bağışlayan çok esirgiyendir بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم Allah Allah Allah yeminlerinizi bozmanızı size meşru kılmıştır Sizin yardımcınız Allahtır o bilendir Hikmet sahibidir وَالْفَرْضُ ٱللَّهُ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 وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَادِهِ حَدِيثًا فَلَمْ them İkiniz de Allah'a tevbe ederseniz yerinde olur. Çünkü kalpleriniz sapmıştı. Ve eğer peygambere karşı birbirinize arka çıkarsanız, bilesiniz ki onun dostu ve yardımcısı Allah, Cebrail ve müminlerin iyileridir. Bunların ardından melekler de ona yardımcıdır. İntetube <gülüyor> 119. وقد صغت وإن O sizi boşarsa Rabbi ona sizden daha iyi kendini Allah'a veren inanan sebatla itaat eden tevbe eden ibadet eden oruç tutan dul ve bakire eşler verebilir. Esarruhu <gülüyor> see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 قم Bugün özür dilemeyin. Siz ancak işlediklerinizin cezasını çekeceksiniz. Ya eyyuhallezine keferu la te'tedirun.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 Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların önlerinden ve sağlarından nurları aydınlatıp gider de Ey Rabbimiz nurumuzu bizim için tamamla bizi bağışla çünkü sen her şeye kadirsin derler. Ya <gülüyor> 117. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم 124. ويدخلكم جنات 125. ويدخلكم جنات تجري من تحت ذلك أنهار Peygamber Kafirlere ve münafıklara karşı Cihad et Onlara karşı sert davran Onların varacağı yer cehennemdir O gidilecek yer Ne de kötüdür Ye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 But a vow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 Oh! fetini korumuş olan İmran kızı Meryem'i de biz ona ruhumuzdan üfledik ve Rabbinin sözlerini ve kitaplarını tasdik etti. O gönülden itaat edenlerdendi. <gülüyor> ننا فنخنا في جموح حين صدقت صدقت بكل كلمه ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله العظيم